Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor özürlü ne demektir? Sandalyede de namaz e, kılmak olur mu diye sormuş. Şimdi özür, özür sahibi, sahibi özür olmak bir de bedenen e, herhangi bir sakatlığı, rahatsızlığı sebebiyle namazlarda özürlü olarak davranmak için bunu ikiye ayrıma gerekir. Önce sahibi özür dediğimiz abdestle alakalı olanı düşünecek olursak. Abdestle alakalı olan özür bildiğimiz gibi iki namaz arasında hiç namaz kılmaya vakit kalmayacak derecede uzun süren bir özür ortaya çıkarsa burun kanaması diyelim. İki namaz arası o kadar ara, ara sık oluyor ki namaz kılacak kadar bile vaktimiz olmuyor neredeyse. Mesela her namaz arasında tekrarlamaya başladı diyelim. Bir defa bile olsa. Sahibi özür sayılıyoruz. Abdestimizi alıyoruz. Ondan sonra bu şekil burun kanaması e, abdestimizi bozmuyor. Sahibi özür durumunda oluyoruz. Veya idrar kaçırma diyelim. İki namaz arasında namaz kılacak kadar vakit ara vermeden devam ediyoruz, Sızıntı bir türlü kesilmiyor. Ondan sonra namaz aralarında da hiç farkında olmasak da ...sızıntı oluyor diyelim... ...idrar kaçağı... ...bu sefer ne yapıyoruz oraya... ...tabii koruyucu bir... E, ...bez ne koyacaksak koyuyoruz... ...abdestimizi alıyoruz... ...bu idrar kaçağından dolayı... ...abdestimiz bozulmuyor... ...çünkü tuvalete giderek abdest bozmadık... ...kendiliğinden... ...bizim kontrolümüz dışında... ...akıntı var... ...bunu bizim gücümüz aşıyor... ...kesemiyoruz... ...o zaman sahibi özür sayılıyor. Her namaz vakti girdikçe abdest alıyoruz. Bir sonraki namaza kadar eğer tuvalete falan gitmediysek burun kanaması gibi başka bir şey olmadıysa abdestimiz bu sebeple bozuldu. Buna sahibi özür diyoruz bildiğimiz gibi. Bunlar artık özür sahibi olarak kendilerine tanınan kolaylıktan istifade edebiliyor. İkincisi bedendeki bazı rahatsızlıklar sebebiyle namazda tam olarak rükû ve secdeleri yapamaktı yapamamaktan kaynaklanan özür durumu olabiliyor. Bu namazın kılınma şekliyle alakalı bir özür. Abdestle alakalı değil. Şimdi dolayısıyla bu da günümüzde çokça rastlanan mesela bel fıtığı olan belini bükemeyen diyelim, hareket ettiremeyen bir. Bir de dizlerini bükemeyen, en çok günümüze rastlanan kimselerle alakalı olmak üzere Bunlar yere otursa, iki ayağını kıbleye doğru uzatsa yine problem oluyor bel fıtığı sebebiyle. Beli rahat değil yani. Bir yere dayanması lazım otururken. Dizlerini bükemiyor, kıbleye doğru uzattı diyelim. O da ayrı bir zorluk meydana getiriyor. Onun yerine sandalyede otursa bu durumda olan bel fıtığı ve dizlerini bükemeyen, iki rahatsızlık olan Dolayısıyla ayakta tekbirini alarak sandalyeye oturdu. Ondan sonra rükûsunu biraz eğilerek yaptı. Biraz daha fazla eğilerek secdesini yaptı diyelim şeyde. Sandalyede otururken bunlar sandalyeye namaz kılabilir. Fakat böyle değil de tansiyonu var kişinin diyelim mesela. Ayakta pek uzun kalmak istemiyor. Başı dönüyor falan neyse. Böyle bir kardeşimiz imam tekbir alırken tekbirini alır. Yere oturur güzelce düzgün oturabiliyorsa, ondan sonra secdeye varırsa başı dönecek diyelim, tansiyon sebebiyle. Secdeye de varmaz. Ne yapar? Oturduğu yerden biraz eğilir rükû, üç beş santim daha eğildiği zaman secde yerine geçer. Çünkü ima ile namaz kıl kılmak deniyor buna. Bunun artık şeyi yok. Biraz eğilmek İkinci eğilme iyice efendim secdeye varacak gibi fazla olsun demek şartı yok. Yani gözleri kararacaksa tansiyonu zarar verecekse çok eğilmesine de gerek yok. Bu şeylerde de oluyor. Bu göz ameliyatı katırakan falan gerektiği ilaç sürüldüğünde işte secdeye secde yapma namaz kılarken secde eğilmeden çünkü gözüne damarlara falan kan hücum etmesi sebebiyle gözün zarar göreceğini düşünen doktor tavsiyede bulunuyor. ...çok fazla eğilme, yere de secdeye varma, secdesiz kılarsan secdesiz namaz kıl de, demek istiyor yani. İşte o gibi durumlarda doktorun tavsiyesine uyarak oturduğumuz yerden namazımızı yere oturup düzgün oturabiliyorsak yani kılabiliriz. Yere de oturmada zorluk varsa sandalyede oturabiliriz. Yani ima girdiği anda yattığımız yerden de bildiğimiz gibi. İşte hastanelerdeki ameliyat olan hastalarda falan, hemen kendilerine gelince namaz farzı devam ediyor bildiğimiz gibi. Yattığı yerden, abdest alamıyorsa tem yaptırıyoruz. Yanına bir kiremit, bir kiremit parçası bulundurarak hastanın yanında, ellerini bu toprak türü olan kiremit parçasına avuçlarını vuruyor, yüzüne sürüyor. Tekrar avuçlarına vuruyor, desteklerine kadar ellerini mesediyor ediyor. E, niyet etmek suretiyle o kadar Başka bir şey yok malum Temabdestinde Bu abdestte namazını yattığı yerden yüzünü biraz kıbleye doğru çevirme imkanı varsa çeviriliyor. İma yolu ile kılıyor. Yani bunlar İslam'ın getirdiği kolaylık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deve üzerinde de mesela at üzerine namaz kılmış. At deve yoluna devam ederken rükû ve secdelerini ima ile yapıyor. Devenin üzerinde. Hatta siz diyor peygamberimiz atın üzerine namaz kılmak isterseniz atın veya devenin gemini elinde elinizde tutunuz diyor namaz sırasında. Eğer serkeşlik yaparsa biraz çekebilirsiniz diyor. Serkeşlik yaparsa. Demek ki o at veya deve giderken yolculuk yaparken de namaza devam ediyor. İşte günümüzde buna istinaden biz diyoruz otobüsün içinde namaz kılınır mı kılınır trende kılınır mı kılınır uçakta kılınır ayakta seccade falan olmadan oturduğumuz yerden, eğer tabii inip de rükülü seyitleri namaz kılma imkanı olacaksa, mola verilecekse yani, o zaman mola verilen yerde oradaki, oradaki mescitte namaz kılmak daha güzel, daha faziletli muhakkak. Ama böyle değil de, mola verileceği belli değil veya sıkışıklık, darlık olacak. İnip orada hanımefendi falan varsa namaz kılma zorluğu olacak ve abdestliyiz. Oturduğumuz yerden, otobüsün içinde pekala namazımızı kılabiliriz. Yarımızdaki namaz kıldığımız bile anlamaz çoğu zaman. Biraz eğiliyoruz rükû. Daha fazla eğildiğimiz zaman secde oluyor. Ve ille secdede önümüzdeki koltuğun efendim, arkasına yüzümüzde secde yok böyle bir şart. Yere secde yapamıyorsak imaya dönüşüyor. İmada da eğilebildiğim normal bir eğilme yeterli oluyor. Az daha fazla eğilmek de secde geçiyor. Başka bir kardeşimiz Hocam öşür nedir? Zekatla eş anlamlı mıdır diye sormuş. Şimdi öşür, e, evet zekat yeri nedir? Eğer e, mülk arazisi dediğimiz öşre tabi arazilerle alakalıysa, farz anlamında bildiğimiz gibi çıkan mahsulün, eğer sulama yapılıyorsa öşrü, yani onda biri, e, sulama yapılmayan yerlerde 20'de bir olmak üzere. Ya da sulama yapılan yerlerde eğer 20'de bir yağmur sularıyla kendiliğinden ürün elde edilen yerlerde onda bir olmak üzere bir zekat anlamında fakirlere mahsulden dağıtma gerekiyor. Veya kıymeti de tabi verilmesi söz konusu ama çoğu zaman bunlar mahsul olarak da öşür alınmış ve fakirlere intikal ettirilmiş. Şimdi burada Tabii sulama yapılma, yapılıp yapılmama durumuna göre bir ölçü, kriter getirilmiş. Sulama yapılma durumunda emek giriyor dikkat edelim. Su, günümüzde ateciyen kuyuları açmak yoluyla falan sulamalar söz konusu olduğu için masraf giriyor devreye. Ve öşür miktarı yarıya düşüyor. Ve bu zekatın verileceği yerlere veriliyor. Yani öşürle zekat arasında verilecek yerler bakımından fark yok. Sadece nisapla ilgili... Misipler arasında bir fark meydana gelmiş. E bu hanife ni sabah falan gerek yok. Ne çıkarsa topraktan demiş ölçünü vermek lazım. Miktarına göre hesaplanır verilir demiş. Dolayısıyla 100 ton diyelim ürünü elde ettik. Ni sabah falan bakmaksızın 100 ton eğer sulama yapılmayan yağmur suyla sulanan yerdense öşür onda bir verdik. 90 ton bize kaldı tabii ki bizim orasını ekip biçerken yaptığımız masraflar 90 tondan çıkarılması lazım. Ayrıca masraf düşülmesi çoğunluğa göre gerekmiyor. Masrafı dikkate almadan topraktan ne çıkarsa bundan verilmesi esas alırmış. Fakat İmam Azam e, nisap e, söz konusu olmaksızın doğrudan doğruya ne çıkarsa topraktan az bile olsa yani. 50 kilo bile çıksa 50 kilonun öşürünü demiş fakirlere vermek lazım. Fakat e, iki imam ve çoğunluk 5 ee, kadar, vasak kadar olan e, tarım ürünlerinde öşür yoktur diye bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerife istinaden e, Irak bölgesi hesaplamasına göre 1 ton kadar oluyor. 1 ton kadar olan tarım ürününden öşür gerekmez diye çoğunluk mezhep imamları e, Allah Resulü hadisine dayanarak ölçü getirmişler. Dolayısıyla az miktarda 40-50 kilo, 100 kilo, 200 kilo gibi elde edilen Nohuttur, fasulyedir, mercimektir, domates, biber, bamya gibi neyse ona benzer mahsullere e, öşür gerekmiyor. Zaten ayrıca bir yıl kadar dayanıklı olması esası da getirilmiş. Ki imam Azam onu da her mahsulden gerekir derken dikkate almıyor. Çoğunluğa göre domates, biber, bamya vesaire gibi dayanıksız olan ürünlerde öşür gerekmiyor. Bir yıl kadar dayanıklı olabilen tarım ürünleri yani buğday, arpa, ee, mısır, e, nohut, fasulye, kuru fasulye gibi ürünlerde dayanıklı oldukları için öşür gerekiyor. Ee, ama dayanıksız sayılanlar da çoğunluğa göre öşür gerekmiyor. Ticaretini yapan için tabii ki bunu satıyorsa şimdi bol miktarda siz domates berektiniz 50 dönüm, 100 dönüm bunları satıyorsunuz, ticaretini yapıyorsunuz, para kazandınız. Para üzerinden ticaret malı ölçütü olan %2,5 malum o verilecek. Onun öşrülü alakası yok. Yani ticaretin yapanlar için sattığımız zaman toptan o mahsulleri o para üzerinden yüzde iki buçuk zekatını veriyoruz. Öşre tabi olmayan konula alanlarla alakalı bir söylediğimiz. Öşrü verilmeyen yerlerle ilgili ticari amaçlı olan satılan mahsuller yüzde iki buçuk ticaret malı zekatına girer. Zaten satıldıktan sonra da alan kişiler tüccar oluyor genelde. Hubat i̇şte pazarlarında büyük toptancılar alıyor falan. Onların elindeki ürün de ticaret malı hükmündedir. Yüzde iki buçuk. Yıl sonra rastladıysa elinde deposunda ne kadar mal varsa zekat verdiği tarihte yüzde iki buçuk üzerinden zekata tabi oluyor. Daha sonra bunu satacak, dağıtacak olan firmalar ya da toptancılar. Başka bir kardeşimiz hocam diyor yöremizde pirinç yetiştirildiğinden ölçü nasıl hesaplanır? Hanenin ihtiyacı düşürürüm diye sormuş. Yani burada e, tabi temel ihtiyaçlar için ayrılan ayrılıyor aslında. Yani bir aylık veya bir yıllık e, ayrılırken köylerde mesela buğday öğütülerek, un yapılarak, ekmek yenen yerlerde yıllık buğdayı ayırdınız aile ihtiyacı için. Fasulyeyi ayırdınız, nohuda ayırdınız. çerbeşer onar küre neyse ailenin ihtiyacı olan temel ihtiyaçları ayırdınız. Onun dışında olan kısımdan tabii ki öşür verilecek. Temel ihtiyaçlar için ayrılanlar veya fiilen yenenler bundan isna ediliyor. Onun dışındaki kısım öşre tabi oluyor. Pirinç yetiştirilen yerlerde aynı şey söz konusu. Birikmiş paramızın bankada durmasına bir sakınca var mıdır? Şimdi kendiliğinden Orada muhafaza için yazsın desek de kullanıyor karşı taraf bunu tabii yani cari hesapta da bulundursak karşı tarafı bir imkan sağlamış oluyoruz güçlendiriyoruz yani o zaman kimi güçlendir güçlendireceğimize bakmak lazım yani katılım bankaları tercih edilirse bunlar işte yese zekatını veriyorlar ya hayran sahibi kimseler genelde sahipleri o anlamda e, illa para ...cari hesapta tutulacaksa... ...bankada tutulması gerekiyorsa... ...tercih edecek yere de dikkat etmek gerekir. Döviz indiği zaman... ...alıp çıkarken... ...satarak... yani ...döviz indiği zaman alıp... ...yükseldiği zaman satarak kazanç elde etmek... ...Caizmir diye sormuş bir kardeşimiz. Yani bunun biz... E, ...döviz bürosu muyuz? Değil aslında. Vatandaş olarak... E, ...elin parasını alıyoruz. Neyi dolar alıyoruz mesela... Amerikan kağıt parçalarını 100 bin liralık ya da 100 bin 100 dolar aldık. Kaçtan aldık? 2400'den aldık diyelim. Hadi bir ay sonra 2500 liraya çıktı. 1000 dolar 2500 liraya çıktı. 100 lira şey var, fark var yani. Bu defa e bunu satayım ben diyorsunuz. 1000 lirada 100 lira kar üzerinden. Türk çeviriyorsun. Şu kadar ki. Yani bunun ticaretini yapmak doğru değil kanatımız. Yani bu bir oyun oluyor aslında. Bunu biraz ileri götürüp internet ortamında günümüzde işi oyunları var. Kadres sistemi. İşte bir ay sonrasından ben e, sonrasında olan şu tahmini fiyat üzerinden yüz bin dolar alacağım diyor. Taahhüt ediyorsunuz yani. O zaman tahminat, teminat yatır diyor size karşı taraf. %8 falan olan o civarda şu an teminat 8, 8 bin dolar teminat yatırdınız hesabınıza. Zaman dolar yükselirse teminatınıza ilave yapılıyor. Düşerse aşağı düşerse teminatınız yanıyor mesela. 8 bin dolar 6'ya düşüyor. 4 bin dolara düşüyor falan. Bu şekilde piyasadaki doların dolar kurunun yükselmesine veya düşmesine göre sizin teminatınızdaki para yükseliyor, artıyor veya azalıyor. Bu oyundan ibaret dikkat edilse. Yani faizli bir kumar benzeri oyun oynamak yoluyla elin parasına değer kazandırıyoruz. Çünkü şu anda piyasada e, trilyonlarca dolar alıcısı görünüyor. Trilyonlarca euro alıcısı var. Binlerce ton altın alıcısı var görünüyor. Hiç de gerçek alıcı değil. Oyuncu. Yani şu kadar altın almayı düşünüyorum bir ay sonra, iki ay sonrasından. E, teminatını yatır bakalım yatırıyor. Karşı tarafın zararı yok. Borsa, altın borsası, vad borsası neyse. Onlar e, komisyonunu alıyorlar tabii ki. Hizmet bedeli komisyon adı altında. Sistemi biz devam ettiriyoruz diye. Riskini altına olan sizsiniz tabii ki. Para sahibi olarak. Onlar komisyoncu. Ya da şeyi devam ettiren yani sistemi, oyunları devam ettiren oyuncu durumunda. Onlar kendi emeğinin karşılığını alıyorlar. Rizikosuz olarak. Oyunun içinde olan vatandaş tabii ki. Bu oyunu oynarken de söylediğimiz gibi yükselirse kazanacak, düşerse kaybedecek. Elin oğlunun kağıt parçalarına da değer kazandırıyor, kazandırıyor bu yolla. Yani dünya üzerinde trilyonlarca dolar müşteri varmış görünüyor. Şeylerin Sarafların veya döviz büroları dışında hayali oyuncular yoluyla binlerce ton altın müşterisi görünüyor. Hiç de öyle değil. Altın değeri yükseliyor bu sefer. Gerçeklerini bulamıyor bir türlü. Güvenli olmaktan da çıkıyor. Bu oyuncular sebebiyle istikrarlı bir ekonomik sistem ve para sistemi ortaya koymak da zor. Yani bu hayali oyunların bir sona ermesi lazım. Gerçekçi olmak lazım. Tamam döviz alışverişi olur mu? Olur. olur. Tamam döviz bürolarında alınıyor, satılıyor. Veya şeyden de alabiliriz. İli internetten alacaksak, gerçek alıcıysak yani. Bir ay sonra ödememiz var. Bir milyon dolara ihtiyacımız var. Bir ay sonra ben bir milyon doları şu fiyatı almak istiyorum dediniz. Bilmek açısından. Çünkü bir milyon doları birden bankalardan almanız zor olacağı için şimdiden ben pazarlığımı yapayım. Filanca işte borsayla Döviz borsasıyla ve dolayısıyla bir milyon doları bana bir ay sonra teslim etsinler ve şu fiyat üzerine ödeme yapayım ee, dediğiniz zaman o vaade giriyor tabii. Karşı taraf taahhütte, vaatte bulunuyor yani. Tamam ben sana bir milyon doları sağlayabilirim ve fiyatı da şu olabilir diyor. Fiyat söylüyor yani. Bunlar planlama manasında olabilir o kadar. Ama bunun dışına çıkarak bunun bir oyun malzemesi olarak kullanmamak gerekir. Bir kardeşimiz... Hocam diyor bugünkü şartlarda geçerli hukuk yerine uygulanabilir durumlarda İslam hukukunu uygulamak bir Müslümana vebal getirir mi? Veya bunun cezai müeydesi var mıdır diye sormuş. Burada uygulamamak belki de diyecek. Yanlış kaydedilmiş olabilir. Yani imkanı olduğu halde İslam hukukunu uygulamamak diyor. Ona uymamak vebal. E tabi ki. Yani Müslüman gücü yettiği ölçüde İslami emirler yasakları uymakla mükellef. Yani faiz almak vermek diyelim caiz değildir dediğimizde illa alacağım illa vereceğim dersek İslami hükümlere uymadan ben bugünkü kurallara uyacağım oyunumu bugün kurallara göre oynayacağım dersek ona göre sonuçlar meydana gelir. Yani dolayısıyla İslam'a göre uyma imkanımız olduğu halde uymamak o kuralın dışına çıkmak bizi vebal altına bırakır. Yani alışverişleri, şirketimizi, faaliyetlerimizi İslam'a göre düzenleme imkanımız varken bundan kaçınmak. Hayır ben günümüzün kurallarına göre bunu yapacağım. Haramlar da girse fark etmez yeter ki zengin olayım. Bana para akışı olsun, servet akışı olsun derse kendisi bilir tabii tercihini o yönde kullanmış olur. Ama bundan dolayı da tabii ki vebali devam eder. Çünkü üzerindeki kayıt sistemi devam ediyor. Melekler izliyor bu olayları, yaptığı işleri. Günü gününe kayda geçiyor ve günü geldiğinde de ikra kitabek denecek. Kitabını oku. Kefabe nefsikelyem. Harekâsya. Sana hesap verici olarak bugün bu kitap yeter denecek. Günü geldiğinde, kıyamet gününde. Yani onu dikkate alarak yani bu dünyada ben niye boşu boşuna risk altına gireyim? Mal yığayım, servet kazanayım. Büyük zenginlerle olayım derken yarın kıyamet gününde hesap vermekte zorlanacağı, büyük azapla karşılaşacağı bir takım haramların içine düşerse bir kimse neye yarayacak? Kimin için çalıştı ne yaptı? Hesabını kendisi verecek. Bir anda çekildi gitti mezara arkada yığın halinde servet bıraktı. miraslar bunun kavgasına peşine düştü mesela. Geride kalan oğlu kızı torun neyse. ...veya bunlar da yoktu, yan akrabalardan birileri... ...bu mal üzerinde... ...artık neler yapacaklarını... ...hazırdan gelen malı, hani hazıra daha dayanmaz... ...derler, acaba... ...diğerini bilecekler mi, zekatını verecekler mi... ...hayra sinatta mı yarayacak... ...şerre mi hizmet edecek... ...kendisinden sonra, bütün bunlarda da... ...belirsizlik olabiliyor bazen... ...ama hesabını da... ...parayı, serveti kazanan verecek tabii ki... ...yani ulu bunları dikkate alarak... ...niye boşu boşuna ben... ...kendimi riski atayım... Ahirette bu kadar yükün altına gireyim. Ee, dünya kısmındayken bunu temizleyeyim dediğimiz zaman Cenab-ı Hak önümüze çareler çıkarmaya başlar. Acaba haram noktaları nereleridir? Bu servetin ne kadar kısmı helaldir? Ne kadar kısmı fakirin hakkıdır? Zekatı nedir acaba bunun? 20 yıldır zekat nedir bilmiyorduk, vermiyorduk. Şimdi vermeye karar verdik. Ama ben 20 yıl önce de Müslümandım. Dediği zaman bir kardeşimiz bu defa 20 yıllık o şirketlerin fabrikaların zekat hesaplaması devreye girecek. Yani 40 yılda 40'ta bir, 40'ta bir neredeyse servetin büyük bölümünü, tamamına yakınını fakir hakkı haline getiriyor düşündüğümüz zaman. Hele ticaret şirketleri, alışveriş, alma satma yoluyla ticaret yapan süpermarketlerde yüzde iki buçuk zekat her yıl devam ediyor dikkat edilirse. Yani 40'da bir devam ediyor. 50 yıl siz süpermarket market işlettiniz, 50 yıl süreyle diyelim, 40'da bir, 40'da bir birikti, birikti bir yüzde iki buçuklar. Yarım asrın içinde servetin bir ince hesap yapıldığı zaman büyük bölümü fakir hakan'a gelebilir. Bu tarafı da var yani. Yani yarın kıyamet gününde 50 yıllık bu servetin, bu marketler zincirinin hesabını da kimse sahibi o verecek. Çocuklarına, oğullarına, torunlarına hesap soran da olmayacak. Yani buna benzer problemler var. Yani bunları iş adamı kardeşlerimizin dikkatli düşünüp bir hesabın içine yani asıl bereketli ticaret tabii o zaman başlayacak. Yani böyle bir hesabın içine girip de bir kardeşimiz bir muhasebeciyi çağırıp, ilahiyatçıyı çağırıp bir dökümünü çıkarsa enflasyona göre 20, 20 30 20 yıllık zekat hesaplanacaksa güncelleyip nedir bunun miktarı diye ortaya koydursa ve bunu fakirlere dağıtabilse zarar yok kendi işçilerine prim olarak dağıtsın bakınız. Şöyle işçileri tespit ederek durumlarını zekat alacak konumdaysalar gerçek alın terlerini maaşını normal veren bir iş adamıysa ilaveten de ev edinmesi, evini eşyasını tamamlaması Çocukları okutmaya zorlanıyorsa o konudaki kolaylıkları falan dikkate alarak işçilere prim olarak daha sabunları yani ondan sonra o bereketin önüne geçilmez. O iş adamının elinden tutulmaz artık. Onu oradaki işçiler nasıl saygı ve sevgi göstereceklerini şaşırırlar. Ve kendisi de şaşırır zaten. Bu nasıl, nasıl bir hayatmış. Ne kadar zevkli bir hayat varmış demeye başlar. Yani bunları falan azıcık üzerinde tefekkür sanki gerekiyor. Çünkü bunun örnekleri aslında şeylerde var kaynaklarda. Yani rastlanıyor günümüzde Bunların dikkate alınması da gerekiyor. Mesela şey var. E, Peygamberimiz verdiği örneklerden bir mağara hadisi var. Buhari ruhun 12 olması lazım. E, Buhari kaynaklı bir hadis-i şerifte. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize geçmiş ümmetlerden örnekler veriyormuş bazen. Şöyle bir örnek vermiş. İşçileri işverenleri de içine alan bir örnek. Üniversite üç kişi varmış o devirde. İşte Uludağ gibi bir dağın etekleri ilerisinde bir kasaba orada bir cemiyete gidiyorlarmış. Bahara doğru. Yolda dağın eteklerinden giderken birden fırtınaya yakalanmışlar. Çok şiddetli fırtına giderek artmış. Bunlar bir mağara varmış yolun kenarında. Ona sığınmışlar. Seller boşanmış yukarıdan. Toprak kayması olmuş bu arada. Yukarıdan boşanan kayalar, taşlar falan yuvarlanırken... Ev büyüklüğündeki çok büyük bir kaya parçası boşanmış yukarıdan çökme sonucunda gelmiş mağaranın ağzını kapatmış. Olay böyle başlamış. Bunlar mağarada mahsur kalmış. Ve düşünmeye başlamışlar. Zifiri karanlık mağarada. Havasızlıktan belki ölecekler. Ne yapalım demişler güçlü kuvvetli insanlar bunlar ama dışarı çıkmak imkanı yok. Kazma küre gibi bir şey yok. Günümüzdeki gibi telefon da yok tabi ki Yardım isteyecekler Birisi demiş işimiz Allah'a kal Biz bir peygambere tabiiz, Onun ümmetindeniz Allah her şeye kadir İsterse bizi buradan kurtarabilir Allah'a dua etmek Üçümüzde güzelce dua edelim Allah bizi kurtarabilir Bir diğeri demiş ama biz sıkışık vaziyetteyiz Büyük menfaatimiz var bu işte Allah duamızı kabul etmeyebilir bir üçüncüsü benim aklıma şöyle bir çözüm geliyor demiş. Bunu Cebrail Aleyhisselam peygamberimize anlatıyor. İsterseniz daha önce serbestken, serbest hayatımızda yaptığımız iyilik sayılan ve çok sevaplı olduğunu düşündüğümüz bir amelimizi öne sürelim. Allah'tan o şekilde yardım isteyelim. O mantıklı demiş üçü de öyle yapalım. Birisi düşünmüş, annesine çok güzel hizmet ediyormuş. Annesi dua ediyormuş kendisine. Gece kalkıp uyandırıp sütünü içiriyormuş falan. o annesi mırıldanarak Allah sana aldığım bir zamanda yardımcı olsun. Elinden tutsun falan diye dua ediyormuş. Ya Rabbi anneme olan bu hizmetimin bir manası varsa bize yardım et deyince bir gürültüyle kaya parçası biraz yerinden oynamış. Hava girmeye başlamış mağaraya. En azından havasızlıktan ölmeyecekler. İkincisi de gençlik yaşlarında bir hanım kıza talip olmuş kendi kasabasında. Bakın fakir diye bunu küçümsemişler. Kız tarafı vermemişler. Tutmuş bir ağanın oğlu talip olmuş. Ona vermişler zengin falan diye. Neyse. Aradan 15-20 yıl geçmiş. Bu fakir diye baktıkları çocuk çok girişimci herhalde, kabiliyetli. İşlerini düzeltmiş, yoluna koymuş. Çiftlik çubuk sahibi olmuş. Bir işçiler çalıştırmaya başlamış. Diğeri ise kendi dağıtmış ağa oğlu dedikleri. İçki kumar, ne nelere dağıldıysa bu, bu, bu defa e, bir takım şeylerle karşılaşmış, sıkıntılarla, felaketlerle ölmüş veya öldürülmüş neyse. Malını mülkünü kaybetmiş durumda iki üç yetimle hanımı ortada kalmış. Tabi kadın yetimlerle çok sıkıntılı bir hayat başlayınca daha önceden verilmeyen o erkeğe başvurup yardım, yardım derken iş istemiş daha doğrusu. Onun yerinde bir yerde çalışıp o ücret alacak, maaş alacak. Yetimleri falan geçinir. Niyeti bu. Bu kızı tanıyınca tabii seni yıllar önce de beni küçümsedi senin ailen. Seni bana vermemişlerdi biliyorsun. Şimdi benim ayağım bana düştün, benim ayağım, elime düştün der gibi. Bir anda kötü emelleri tabii uyanmış intikam alma anlamında. Demiş şu anda ben evliyim demiş. Tabii seni almayı düşünmem. ...ama nikahsız olarak arada demiş... ...görüşürsek seninle... E, ...o zaman sana demiş yardımcı olurum... ...işe de alırım falan demiş... ...yani kısa fuş teklif ediyor... ...belki birden... E, ...ifetli tabii kadın... E, ...demiş... E, ...babamın zamanında sana niçin vermediklerini... ...şimdi anlıyorum demiş... ...ben neyin peşindeyim sen neyin peşindesin... ...ben üç tane yetimle ortada kalmışım... ...aç, susuz kal, aç kalmışız... E, ...senden e, yardım da istemiyorum demiş emeğim karşı çalışacağım. Ücretimi alacağım. Çocuklarımı geçindireceğim. Böyle bir teklif sana yapıyorum. Sen nelerin peşindesin? Ailemin sana vermemesi şimdi anlıyorum falan değil. Bir birden uyanmış. Eyvah dedim ben ne yaptım? Çok özür dilemişti. Ne olur bacım demiş. Şu ana kadar konuşulanları unut. Bundan sonra demiş. Beni ağabeyim bil. Sana demiş işte de veririm, yardım da ederim falan. Neyse özür dileyerek kendimi affettirmiş ve yardım da etmiş ondan sonra. Yetimlerin de elinden tutmuş falan. Ve bütün o kötü niyetini terk ederek yardımcı olmuş. Neyse ya Rabbi bunun bir anlamı varsa bize yardım et deyince taş biraz daha aralanmış. Ama yine çıkma imkanı yok. Bu sefer üçüncüsü. Bir işverenmiş. Birçok koyun, deve ve sığır sürüleri varmış çiftlikleri. Ağılları. O Bir işçisiyle alakalı yaşanmış hadise varmış. Onu anlamlı bulduğu için öne sürerek Allah'tan yardım istemek iyi gelmiş. Diye bir işte filanca zamanda demiş. Bir işçim vardı. Yıllık maaş veriyordum onlara ben. De 106 lira yıllık maaşı varsa yıl sonuna 3-5 günlük parayı hazırlamış. O kasabada bir olay çıkmış. Çobanın da adı karışmış olaya. Herhalde cinayet türü bir olay. Ve o gece çoban kaçmış şeyden, kasabadan. Hazırladığı 106 lira çıkın halinde elindeyken maaşlarını verecek birisi yok. Belki döner diye beklemiş. 10 gün 20 gün neyse bakmış. Olay büyükçe bir olay herhalde. Dönemeyeceğini anlayınca belki ileride gelir falan düşüncesiyle olabilir. Bir yatırım yapayım bari. Bu 100 lira 100 altın benim değil demiş artık. Onun hakkı. Bunu ben kendi sermayeme karıştıramam. Ne yapayım? Onun adına demiş işleteyim. Benim en iyi bildiğim iş nedir? Hayvancılık. Tutmuş bu 100 altın lirayla e, 3-5 sığır yavrusu almış. Deve yavrusu almış. Kuzula, kuzulardan almış bir miktar koyun kuzularından. Bunlara özel işaret koymuş onun mal olduğuna dair. Bunları kendi sürüsüne karıştırmış. Ondan sonra 3 yıl, 5 yıl gibi 4-5 yıl zaman geçmiş. Tabii her bu yavru yavru yaptıkça bu hayvanlar yavrularına da özel işaret koyuyormuş. İşçisinin ki karışmasın onlar diye. Dolayısıyla e, aradan dört beş yıl geçince bir gün tebdili kıyafetle eski işçisi çobanı gelmiş. Tekrar iş istemek üzere gelmiş. Eski olay unutulmuş herhalde biraz diye biraz da tebdili kıyafetle. Tanımış tabii işçisini. E, gel demiş sana ben çoban işte veririm ama bir önce ağla giderim ağla gitmişler. Bir sürü e, sığır göstermiş birkaç birkaç deve göstermiş bir sürü koyun sürüsü göstermiş özel işaretler var üzerlerinde ee, özel boya vurulmuş ayırmış bunları bunların hep senin demiş efendim ben buraya bunların çobanı olabilirim çoban olmak için geldim nasıl benim olur i̇şte, izah etmiş böyle böyle demiş senin işte beş yıl önce neyse bir yıllık çobanlık hakkın vardı 106 lira ee, sen bunu alamadan Kazıbayı terk etmiştin ben bunları yatırım yaptım değerlendirdim benim anladığım alan buydu hayvancılık alanı Bunların demiş şunu da söyleyeyim bana hiç şey, külfeti olmadı demiş bunların sütünden yap ağasından şeyinden ben demiş çoban masraflarını diğer yem masraflarını falan çıkardım hesapladım. Bunlar senin ana paran demiş tamamını alıp götürebilirsin istersen burada da kalırsın ama arzu edersen kendi memleketine de kasabına götürebilirsin demiş. Onun üzerine tabi hatta sana yardımcı olarak çoban da vereyim kasabana gidinceye kadar deyince diğeri gözyaşları içinde o üç sürü hayvanı alıp önüne giderken Allah demiş dara düştüğün bir zamanda sana yardımcı olsun deyince Ya Rabbi bunun bir anlamı varsa bize yardım et demiş kayaya yuvarlanmış gitmişler mağaranın açılmış. Şimdi bu tabi mucize e, keramet kabilinden mucize demek doğru değil belki ama en azından keramet kabilinden yani üç kişinin bu daha önceki amelleri bir anda cenab Hakk'ın rızasını kazanmaları sebebiyle onları sanki keramet derecesine, veri derecesine yükseltiyor ve önlerini açıyor. Yani Buhari hadislerinden bu hadise. Şimdi dolayısıyla işçi işveren ilişkileri bakımından da önemli bir burada şey var aslında. Yani bir anda işçisini kalkındırması, işçinin al, duasını alması onları böyle bir e, mutlak felaketten kurtarmış görünüyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, hanımların adetli oldukları dönemde camilere cira, ziyaretçi amaçlı girmeleri uygun mudur? Şimdi bununla ilgili e, tabii hanımların mescide girmesi peygamberimiz zamanında malum doğrudan doğruya namaz için oluyordu. Yani namaz e, dışında hanımların mescide ihtiyaçları olmuyordu o dönemde. Dolayısıyla... Peygamberimiz de hanımlar adetli olduğu günlerde namaz kılmayacakları için mesle gelmesinler diye bir hadisi şerifinde hanımları mesleğe men etmiş adetli hanımları. Dolayısıyla bu biraz da yanlış algılanarak hiçbir zaman girmesinler, mesleğe giremezler diye aslında yorumlanmış. Halbuki peygamberimizin maksadı bazı hanımların adetli olduğu halde mesleğe geldiklerini, namaza girdiklerini duyum almış, onun üzerine bu durumda olan hanımlar mescide girmesinler. Namaz kılmasınlar yerine mescide gelmesinler. Mescide çünkü namaz için geliniyor. O dönemde. Bu hadis-i şerif tabii ilk andaki yaygın anlayış böyle. Fakat bir gün Allah Resulü Hazreti Ayşe validemize şöyle buyuruyor. Ya Ayşe diyor. Humre e, mescitte kalmış. Humre seccade veya omuzlarına Peygamberimiz aldığı bir kumaş parçası. Onu alıver diyor. Hazreti Ayşe. Yaşlılar ben adetliyim diyor. Mesle giremem. Ya Ayşe sen Adem kızlarını normal Cenab-ı Hakk'ın şeyidir bu. Sen bir iş için diyor mesle gireceksin. Git o kumrayı al. Rivayete göre Hazreti Ayşe validemiz gitmiş mesitten bu kumaş parçasını almış. Hazreti Ayşe'nin demek ki o güne kadar anlayışı ben adetli olarak mesle giremem. Peygamberimiz girebilirsin. Sen namaz için değil normal ihtiyaç için gideceksin demiş Hazreti Ayşe'ye gidip onu almış. Ee, mesela bu hadisleri nerede? Müslim Hayz 13 numaralı hadis. Bunu kardeşlerimiz not alabilirler. Metin aynen şöyle. Kalet Ayşe. O Ayşe şöyle dedi. Eee kâle Rasulullah Resulullah bana dedi ki buyurdu ki bir gün "Nabilini el humreten min el Git o mescitten humreyi alıver ey Ayşe dedi. E, kalet ben eee Hazreti Ayşe diyor ki kutakultu ben dedim ki inni haidun ben adetliyim ya Mesle giremem fakir Allah'ın sırrı bu. Inni haydatek ki leyset fiyediki. E, yediki. Eee senin adetli olman senin elinde olan bir şey değildir ya Aisha. Bu normal bir haldir. Adem kızına cenaba bakın verdi. Normal bir haldir. Sen gitme ister humre e, bu Hureyre e, diyor ki Anel hani Buhari'den kale Beyne sana filmesidir. Resulullah ile mescitte bulunduğumuz bir sırada fakale ey yani Resulullah buyurdu ki ya Ayşe ey Ayşe navilini es-sevbe humreye ne seb kelimesi i̇şte elbise veya kumaş parçası git o kumaş parçasını mescitten aliver fakaret Ayşe dedi ki inni haydun ben adetliyim dedi. Yani Buhari bu olayın şahidi. Fakale Allah Resulü de inni haydete ki deyset Yedi ki, aynı hadis e, Şüphesiz bu e, adet hali e, Senin ahis halin e, Senin olan bir hadise değildir Buyurdu Fetenâ velet hü Dolayısıyla pe, e, Hazreti Aişe gitti O humre'yi mesten aldı e, Diyor Ebu Hureyre Yani Ebu Hureyre de bu olayın şahidi olmuş Yani dolayısıyla e, Hanım kardeşlerimiz namaz kılmak için olmadığı durumlarda e, herhangi bir mesleğe girmeleri gerekirse vaaz dinlemek için olabilir, bir cemiyet için olabilir veya İstanbul'a ziyaret için gidilmiş bir Sultanahmet Camii'ne giriverelim denmiş mesela Fatih Camii'ne hanımefendi de grupta olan bir kardeşimiz adetli diyelim namaz için girmediği belli yani ziyaret için girecek görmek istiyoruz Sultanahmet Camii'ne mesela girebilir yani e, burada Namaz kılmadığı için peygamberimiz zamanında hanımlar namazın dışında girmesi söz konusu pek olmadığından dolayı böyle bir durum hası olmuş. İhtiyacı için bir hanımefendinin camiye girmesinde bir sakınca olmaması gerekir. Başka bir kardeşimiz. Enflasyon olan bir ülkede Türk lirası olarak verilen borç yine Türk lirası olarak bir süre sonra ödenmektedir. Fakat bu vade farkı sebebiyle borç veren zarar görmektedir. Bu durumun bir çaresi var mıdır diye sormuş. Bunu her zaman söylüyoruz. Dolayısıyla bu karz ödünç vermelerde de uygulanabilir. Ama isterse alacaklı olan kişi uygulamayabilir de. Mesela birine düğün yaparken 10 bin lira para verdiniz diyelim. Mesela Türk lirası verdiniz Yardım yatkarza sen olarak verdiniz. Tam bir yıl sonra karşı taraf geri ödemek istiyor 10 bin lirayı. Ee, bakıyorsunuz bir yılda yüzde buçuk yüzde 9 enflasyon var. Paranın diğer kaybı var yani. Şimdi dolayısıyla e, karşı taraf dese ki 10 bin lirayı alan kardeşimiz e, yüzde 8 buçuk yüzde 9 paranın diğer kaybı var. Ben bu 10 bin liraya yüzde 9 ilavesiyle vereceğim dese mesela. E, dolayısıyla buna yüzde dokuz ilave yaparak. Yani yüz bin lira olsaydı dokuz bin lira olacaktı. On bin lira da ne kadar olursa o miktarı ekleyerek bu parayı ödese. Caiz olur diyoruz. Reel faiz olması için enflasyonun üzerinde olması lazım. E, yapılacak olan ilavenin. E, bir de pazarlığa bunu tefetüfe ölçüsü e, alınabilir. Altını endeksleme eskiden tavsiye ediyorduk ama şu anda altın fiyatları da aslında ölçüyü kaçırdı. Bu forex farz işlemler yoluyla altın borsası üzerindeki oyunlar sebebiyle altın fiyatları güvenilir olmaktan çıkınca biz tefetüfenin yani 350 kadar insanların kullandığı eşya fiyatlarının ortalamasını almanın daha sağlıklı olduğunu düşünmeye başladık tüfeye tüketici eşya fiyatlarına göre yapılacak hesap ki enflasyon oranı diyoruz ona biz. O oran üzerinden fark eklenebilir diyoruz. Bu reel faize girmez. Bu bir kolaylıktır. Başka bir kardeşimiz, süt çocukların emdiği sütü kusmaları kusuma, durumunda bu necis sayılır mı? Kusmağın bulaştığı giysilerle namaz kılınır mı diye sormuş. Yani süt çağındaki çocukların e, nispeten temiz kabul ediliyor. E, henüz yemek, yeme, mama çocuk maması falan yememe ...dönemlerinde... ...sadece sütle besleniyorsa özellikle... ...bu çocuğun kustuğu... ...süte yakın kabul ediliyor... ...necis kabul edilmiyor yani... ...şöyle bir sili verince yıkanmasa bile... ...ıslakça bile olsa... O ...kustuğu yerin kalıntısı... ...namaza zarar vermez diye kabul ediliyor... ...yani büyük insanların... ...stifra ettiğine benzetilmiyor... ...küçük çocukların kusması... ...daha temiz gruba dahil ediliyor... Efendim burada sohbetimizi okularken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.